Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bizi İslam'la aziz, imanla kerim ve nebisiyle muhterem kılan, bizleri onunla dalaletten hidayete çıkaran, dağınıklıktan kurtaran, kalplerimizi telif buyuran, düşmanlık besleyenlere karşı bize yardım eden, beldelere hakim eyleyen ve bizi birbirimizi seven kardeşler haline getiren Allah'a hamd olsun hamd ediyoruz bütün bu nimetlerinden dolayı Allah'a ve ondan nimetlerini arttırarak devam ettirmesini diliyoruz nimetlerine karşı içimizi şükür hisleriyle doldurmasını istiyoruz muhakkak ki Allah düşmanlıkla oturup kalkanlara karşı bizim musretiyle teyit etmiş ve böylece vaadini gerçekleştirmiştir. Allah'ım ayaktayken, otururken, uyurken her halimi İslam'a muvafık eylemek suretiyle beni koru. Düşmanların ve hasetçilerin benimle alay etmesine de müsaade etme. Allah'ım Beni nezdindeki hayırlara eriştir Ve bütün şerlerden muhafaza bulur Allah'ım Yüce kitabının ayetlerini tefekkür ve tedebbürle okumaya Beni de muvaffak kıl Kitabın hakkında anlayışımı arttır Ve manasını anlama payesine eriştir İnsanı büyüleyen ve hayrete sevk eden Sayısız güzelliklerine gözlerimi aç Ömrüm oldukça o şanı yüce kitapla amel etmeye beni muvaffak eyle Şüphe yok ki sen her şeye kadirsin Allah'ım Günahlarımı yarlıga ve tevbemi kabul buyur Allah'ım Perçemeni yedi kudretinde tuttuğun her şeyin şerrinden sana sığınıyor ...ve nezdindeki güzelliklere beni de nail kılmanı diliyorum. Allah'ım, beni müminlere kol kanat germeye... ...ve her zaman onlara karşı mülayemetle davranmaya muvaffak kıl. Allah'ım, kalbim katıdır. Itaatkar kullarına karşı senin hoşnutluğun... ...ve ahiret istikametinde Hakka muafık olacak şekilde... ''Kalbimi yumuşat.'' ''Beni sana düşmanlık besleyenlere, fısık fücura dalmış müfsitlere ve münafıklara karşı da onlara zulmetmeyecek ve haddi aşmayacak şekilde sert ve şiddetli eyle.'' ''Allah'ım, ben senin cimri kullarından biriyim. Ne olur israf ve tebzire girmeden... Riyâ ve sümâya düşmeden, istikamet içerisinde hep cömertçe davranan ve bu talebinde sadece senin rızanı ve ahiret yurdunu gözeten kullarından eyle. Allah'ım, gaflet ve nisyanım çoktur. Her halimde seni ve ölümü hatırlamayı gönlüme ilham buyur. Amin.